Evet, şey bu iklim deyince tabi bu özellikle dün e, fırsat bulup e, birazcık konuşma e, fırsatını yakaladığımız Emine Behiye Kara kitaplı oğluyla e, ve onun yönettiği ekibin İsveç'ten Forest adlı bağımsız düşünce kuruluşunun hazırladı. Climate Refugees, yani iklim mültecileri, bilim, insanlar... Hukuk ve gelecek alt başlığında taşıyan raporda e, baya düşündürücü, bürkütücü ve insanı da e, harekete geçmeye bütün sevk edici şeyler var. Biz dün onu birazcık konuştuk. Biraz daha devam edelim. Aslında Türkiye için de e, gayet e, kaygı verici, bütün dünya için olduğu gibi Türkiye'yi de spesifik olarak ilgilendirecek rakamlardan da bahsedildi. Mesela 2040 gibi bir yakın bir süre içinde yani 22 yıl diyelim artık ona e, Türkiye'de tahıl e, yani gıda üretiminin yüzde 20 ila 25 oranında düşeceği e, söylendi ki bu dünde günün sözü olarak bunu da <gülüyor> koyduk bu büyük bir problem yaratabilir değil mi? Çok büyük bir problem bu daha da yukarılara da çıkabilir çünkü şöyle hesaplar da var mesela Türk Orta Anadolu değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden bir tanesi ve mesela burası biz tahıl ambar olarak bildiğimiz bölge aynı zamanda buğdayın yetiştirildiği bölge kuraklık çok ciddi sonuçlara neden olacak buralarda. Ee, ve çok ciddi üretim düşüşleri olacak ama bir de şey var tabi bunun Akdeniz tarafı var yani orası da çok ciddi etkilenecek sadece tahıl üretimi değil meyve sebze anlamında da baya bir düşüşler beklenmesi gerekiyor hatta bunun örnekleri şu anda yaşanıyor mesela e, burdur e, normalde inanılmaz elma güzel elmaların evet. yetiştiri bir yerdir. Ha. Burdur'da mesela e, iklim değişikliğine bağlı olarak gölün kuruması, gölün kurumasıyla değişen nemlilik nedeniyle erken doğumlar oluyor. Mesela artık birçok köyde meyve yetiştiremiyorlar. Hı. Tamamen e, orada den, doğanın dengeleri bozulmuş durumda. Seraya bağımlı hale geliyor çiftçilerde bir yandan bakıldığında. Tabii, tabii ki. Seraya bağlı hale geliyor. E, yani o bile uzun vadede çok... ...büyük bir çözüm değil yani su olmayınca... ...sonuçta Seray'ı da suluyorsun. Evet, evet. <gülüyor> Zaten bir de Antalya'daki seraların ...son büyük fırtınada... ...ne hale geldiğini evet. de gördük. Büyük Dembe bir, ve Finike tarafında. Büyük bir felaket oldu yani... ...bütün o sera denen... ...bir şey kalmamış Kalmadı. yani. Bütün yırtılmış, kırılmış... ...pilen plastik ve cam parçaları. Emine Hanım dün... ...şeyi de söyledi. Yarım saatlik bir mülakat yaptık... Kara Kitapoğlu yani sadece tabii senin de söylediğin gibi güzel yü, e, sadece buğday ve tahıl da değil ...diğer bütün hepsini vuracağının kesin olarak ortaya konduğunu bu raporda da gene söylüyor. Zaten yine bu raporla bağlantılı olabilecek daha önce Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu bir rapor vardı. O raporda zaten şeyi söylüyor. Şu anda da iklim değişikliğine bağlı olarak bir takım göç hareketleri yaşanıyor dünyada. Mesela Mısır'daki ve Suriye'deki çatışmaların temelini oluşturan nedenlerden bir tanesinin de... ...iklim değişikliği nedeniyle göçler olduğunu söylüyor... 2002 ve 2006 yılları arasındaki aşırı kuraklık kırsalda insanların üretim yapmasını engelliyor. Ve böyle olunca kırsaldan şehire büyük bir göç dalgası oluşuyor. Hem Mısır'da hem Suriye'de. Ve bu göç dalgasıyla gelen insanları sistem memnun edemiyor, mutlu edemiyor. Kırsalda ekip biçerek, başka bir iş bilmeyerek gelen insanlar şehirde iş bulamayınca mutsuz oluyor. Ve bütün bu çatışmaların da aslında bu temelden, Yükseldiği söyleniyor Birleşmiş Milletler raporunda Dolayısıyla hani bu zaten e, gezegende ciddi sonuçlara neden olan hala hazırda bir problem. İleride çok çok çok daha kartarak, e, şey, katlanarak artacağı tahmin ediyor. Bunu. Evet yani şeyde Dera'daki küçük bir kasabada olan şeyin 350 bin mi oldu nedir? Son rakamı söyledik yani evet. Suriye'de e, ölen sivil sayısının 350 bini aştı. Bu 6,5 yıl içinde. Ve bunun mesela... E, ...sivillerin sayısında... ...120 bini aştı. E, çocukların da... E, ...19 bini aştı. Filan söyleniyor. Ölenleri. Bu Anadolu'da da yaşanan bir şey aslında. Yani ben mesela direkt kendi köyümden... ...biliyorum. Sivas, Orta Anadolu'da. Bozkırın içinde bir köy. deresi kuruduğu için artık ekilip... ...biçilemeyen bir yer. Şimdi oradaki insanlar ne yapacak? Ne yapacaklar? Nereye gidecek Çok Nereye önemli... Geçecekler? ...bir sorun. Yani mesela... etkilenecek ülkeler arasında diye en iyi ve en kötü ihtimalli senaryolara göre su kutlu, kuraklık ve su kıtlığı yaşanacak nüfus rakamları var ve mesela işte Kuzey Afrika'da 155 ile 600 milyon arasında değişiyor. Yani bu ülke, su kıtlığı yaşayan ülke sayısı sadece Afrika kıtasında 24 oluyor ki bu nereye gidecek bu insanlar bilmiyor. Türkiye içinde yani Türkiye'yi de içine alan Batı Asya ülkelerinde en iyi ihtimalle 95 milyon insanın su kıtlığı tehlikesine düşeceği en kötü senaryoya göre ise de 500 milyona yakın yani Doğru. yarım milyara yakın 492 milyonluk nüfusun su kıtlığı çekeceği söyleniyor yani ve toplam bir de 2085 diye bir şey belirlemişler yani tarih üst tarih Bu da 5 milyar kişinin su yani o zaman 2085'te dünya sekiz ...buçuk, 9 milyar olacak herhalde. Yarısından fazlası su sıkıntısı çekiyor olacak. Bu i̇şte yaşanabilir bir şey değil. Doğru. Gelişmiş ülkeler bunlar çok ciddi politikalarla hazırlanıyorlar. Mesela su sıkıntısı iklim değişikliği ile beraber önümüzde çok belirgin belirginleşen bir problem ve ülkeler buna göre tedbirlerini alıyorlar. Tarım desenini yeniden ayarlıyorlar. ...nerede ne yetiştirilecek, nasıl yetiştirilecek... ...hangi koşullar olduğunda... ...nasıl ürün elde edilecek... ...bütün bunlar hesaplı, kitaplı, planlı bir şekilde yapılıyor... ...bizde ise tam tersi... ...biz zaten hani su zengini bir ülke değiliz... ...insanların düşündüğünün aksine... ...su zengini bir ülke olmadığımız gibi... ...var olan suyumuzu da inanılmaz derecede... ...hoyraçça kullanıyoruz... ...örneğin bizim... Tarımın yapıldığı Orta Anadolu, e, Konya havzası, eskiden hani Türkiye kendi kendine yetebilir dediğimiz yıllarda e, yerli tohum buğdayı üreten, e, arpayı yulafı üreten Konya hovasında bugün e, su yok. Yani ne yerin altında ne yerin üstünde. Neden yok? Çünkü 30 yıldır biz Türkiye'de en fazla su isteyen bitkiyi Türkiye'nin en kurak havzasında yetiştirmeye çalışıyoruz. En az yağış düşen havzasında, Konya'da yetiştirmeye başlıyoruz. Şeker panceri. Şeker panceri değil mi? Evet. evet. E, yalnız o da değil bir de bu, bu son derece tuhaf şeye ilaveten de bir de termik santrallerin mesela bol olduğu... Onu da Konya'ya yapıyoruz. Onu da, ya da. Konya'ya yapıyoruz. <gülüyor> tabii, tabii. O zaman yeraltı sularını kullanmaya zaten dayalı. Aynı. E, Konya'daki yeraltı suyu her yıl 4 metre derine gidiyor. Bir dönem Konya'nın altı deniz derlermiş yeraltı suyu nedeniyle. Çünkü amonoslardan inen su, yer üstünde nehirler, yer altında da işte tuz gölünden çıkan pınarlarla en nihayetinde Ovanın kalbine ulaşıyor. E, şimdi artık insanlar fosil denen e, fosil su denen suya ulaşıyorlar. Yani milyonlarca yıl yerinde duran, hiç değişmeyen, yumurta çırıyor gibi kokuyan iğrenç. Ee, kokusundan yanına yaklaşılamayan bir suya ulaşılıyor 250 metre 300 metrelerde. Eskiden 4 metrede çıkan 3 metrede çıkan sudan bahsediyor. Bir de kendini yenileyebilmesi için de zaten e, yağmur yağması gerekiyor. Yani tüketilenden daha fazla yağmurla evet. da beslenmesi ancak o şekilde e, olabilir. Her Rüya yıl, karşılıkta Ko tam tersine obruklar hmm. açılıyor. Tabii işte, Konya, Konya'da her yıl Tuzgölü'nün yaklaşık iki katı büyüklüğünde su miktarını biz yerin altında çekip kullanıyoruz. Tuzgölü'nün büyüklüğünün iki katı kadarını. Yani bu muazzam bir rakam. Devlet su işlerinin resmi rakamlarına göre e, bu mu muhtemelen son dönemde bakmadım yenilenmiştir ama yaklaşık 70 bin tane kaçak kuyu var. Sadece kaçak kuyu 70 bin tane ve bunlar Hani oluk oluk su çekip tarlalara veren kuyulardan bahsediyoruz. Bir de yasal olanlar var bunun. Yani devlet su işlerinin bizzat izin verip çiftçinin açtığı sulama amaçlı kuyular var ki inanılmaz sayısı çok fazla. Evet ben hep sık sık gündeme getirdiğimiz bir şey de var. Bu tema vakfının desteğiyle yapılan bir araştırma da var. İstanbul Teknik Üniversitesi'den profesörlerin, Profesör İsmail Duman'ın... <gülüyor> Ön planda olduğu bir grup şeyin raporu akademisyenin. Bu zaten tahıl ambarının tam bir felakete dönüşeceği, aksinin gerçekleşeceği. Bu termik santralleri de ciddi şekilde sorumlu tam bir rapordu. Birkaç sene oldu burada da konuşma fırsatımız oldu. Fakat asıl ben tabii ne orman ve ormancılık ve su işleri bakanlığından... ...ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan... ...ne de Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı'ndan... E, ...hepsi son derece... ...çevreci ve... ...asıl çevrecinin... ...kendileri olduğunu söyleyen... ...bir yaklaşımları var ama bunlara hiç... Değin, ...değinilmiyor. Daha dün... ...vardı yakında gelecek yılın... ...başında mı yoksa gelecek ay mı? İşte bir de bu... ...Trakyadaki çılgın proje diye... ...adlandırılan... Oh, evet. ...faciadan... Böyle onunla da ilgilip onun da yapılacağını Kanal İstanbul adı verilen projenin. Ee, yani üst üste geliyor hangi birini karşılayacağımızı bilemiyoruz. Yani, Trakya'da Termik Santral'den tutun Ee, inanılmaz derecede çok fazla maden ruhsatına kadar bir sürü başında kara bulut var. Aynı şey iniyorsunuz Çanakkale tarafında var. Yani bir yandan da İstanbul'da oturanlar hani bunlar orada yapılıyor, burada yapılıyor rahat ediyoruz falan demesinler. Biz oralardan gelen havayı soluyoruz en nihayetinde ve bu kent e, hep, tüm raporlarda açıklanıyor. Yeni de, yeni de açıklandı zaten. Yani Avrupa'nın en kirli 10 kentinden 8'i Türkiye'de yer alıyor. Evet. Yani biz bu şartlarda yaşamaya layık görülüyoruz. Hani neyin özel ilişkisini yapacağız artık bundan sonra? Ya da ne en çevreciyiz nasıl diyebileceğiz? Yani kötü havası oluyoruz. Pis havası oluyoruz. Daha ötesi var mı? Evet. Yani Türk Toraks Derneği geçenlerde yaptığı e, sempozyumda, evet, evet. iki günlük sempozyumda zaten geçen hafta sonunda yaptığı sempozyumda e, Bunu net olarak artık yeter Bu, bu şekilde yaşanmasının mümkün olmayacağı söyledi. Hava kirlenmesi açısından ama Yani bu devam ediyor. Denizi doldurmanın cezası metrekareye 1 liraymış. Bunu, bunu da dün gördüm bir anetten. Bodrum'da Çetilli Burnu'nda inşaat hafriyatıyla denizi dolduran Besa firmasına verilen 31.500 Türk Lirası para cezası. Biz, sizinle hesaptan... bütçelerimizi birleştirerek denizin ortasında bir stadyum yapabiliriz bu cezalarla. metrekare Değil. metrekare kaç metrekare olacak ona göre bir konuşalım daha <gülüyor> <gülüyor> sonra bir radyo <gülüyor> e, en azından halı saha boyutlarında <gülüyor> olabilir bir radyo adası yapalım o, o o olabilir açalım olabilir. Bir liraymış ya yani. 1 yani lira evet öderiz yani neyse hazine dava açmış bodrumlarda müdahil olmuşlar ama bodrum aktiften kaynak veriyor bienet çok ciddi bir sorun ayrıca bu. yani Öte yandan da tabii yani tam tersi yönde gelişmeler var. Yalnız Türkiye'de değil. Mesela işte Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünyayı, Ko Dünyayı Koruma Vakfı WWF ve OYRA Research diye bir kuruluş. Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük bölümünü kapsayan bu TUNA. Havzası'nda ve Karpatlar bölgesinde biyoloji, biyolojik çeşitliliğin, biyo çeşitliliğin, büyük bir tehlike altında olduğu uyarısı yapmışlar. Çünkü sayısız oranda şey kuruluyor oraya da. Yani hepsi var ama yani avuculuk, bosna, Av Hersek, Bulgaristan, Çek, Cumhuriyeti, Çekya yani Hırvatistan, Macaristan, Moldavya, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Güney Polonya ve Güney Almanya'da, Almanya'da var hepsinin yasa dışı ağaç kesimi. vahşi yaşam ticareti yaban hayvanlarını vuruyorlar. <gülüyor> Bölgedeki biyo çeşitliğe büyük zarar verdiğini ve insanların yaşamını da artık etkilemeyi, yani kendini ayağından değil artık beyninden vurmaya intihar gibi bir şey oluyor. Büyük... Evet. Bizde de bunlar aslında büyük dert. Yani özellikle av sezonundayız ee, ve inanılmaz derecede e, vahşi avcılık yapılıyor Türkiye'de de. Ee, ...özellikle Doğu'da, Orta Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da, Kaçgarlar'da çok nadir türleri avlara kurban verdiğimiz var. Ee, bu, sırf bu nedenle nesli çok azalmış canlı türlerimiz de var. Bir de bizde tabii ki şey kaçakçılık da çok fazla. Mesela en çok orkide türlerimiz kaçırılıyor yurt dışına. Hmm, soğanlı ee, bitkiler Soğanlı mi? bitkiler. Evet. Onun dışında e, şey mesela Doğu Karadeniz'de bir yılan türümüz var çok kaçırılan yurt dışına. Kafkas engeri dünyanın en güzel yılanlarından bir tanesi. Evet ya geçenlerde bir haber gördüm ve içim gitti yani evet. ayranın güzelliğine. İnanılmaz, İnanılmaz güzel ya. ama sıkı da zehirlidir yani öldürücü e, olabilecek amca. nadir yılanlarımızdan bir tanesi aynı zamanda. Ee, bu bizim için ciddi problem. Yani biyo kaçakçılık da avcılık da bayağı ciddi bir problem. Önemli doğa alanlarındaki canlı çeşitliliğinde tehdit sırasında yanılmıyorsam avcılık yedinci sırada. Öyle mi? Evet. Bayağı ciddi bir şey. Yani Sırbistan'da mesela şu Doğan, Doğan Haber Ajansı'nın haberi var. Cumhuriyet'ten görüyorum bugün. Sırbistan'da Her yıl 100, 100 binin üzerinde 104 bin ila 163 bin kuş öldürülüyormuş ve bu rakamlarda hızlı bir artış halindeymiş. Bu Yani biyolojik çeşitlik diye bir şey. Bazı ülkelerde bu gelenek biliyor musun? Mesela bizim Kıbrıs'ta da öyledir. Gidip bir adama kuş avlama diyemezsiniz. Döverler neredeyse yani Malta'da da öyle. Bizim bir arkadaşımız Marta Birdlife'da çalışıyordu ve evi sürekli kurşunlanıyordu. Ava karşı oldu kampanya yürüttüğü için. Evet yani flamingolarında geçen gün yani programa girmeden hemen önce konuşuyorduk vahşi bir şekilde katledildiğini gösteren fotoğrafları rastladım dün mü ne bir yerde? Vallahi Ömer abi ben onu ilk defa gördüm Türkiye'de flamingolar bizim aslında Allı Turna dediğimiz Anadolu'daki kuşlar bunlar kutsal sayılır vurulmazdı yani bugüne kadar örneğini görmedim ben flamingo vurulduğunu zaten yenen bir kuş değil. İlk defa böyle bir katliama şahit oldum. Çok şaşırdım. Yani nasıl oralara geldik biz acaba Çöründen böyle kutsal... Çıkıyor, evet, evet, yani... kutsal bildiğimiz bir kuşu böyle toplu katlayan derecesinde vurma noktasına getiren süreç bence... irdelenmesi gereken bir süreç. Evet yani Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti arka sayfasının manşeti İnsanoğlu vahşi yaşam bırakmadı diyor. Bu tabi Doğu ve Orta Avrupa için işte o bir çeşitliliğin tehlikede olduğu uyarısıyla ilgili bir haberdi ama bunu Türkiye için de rahatlıkla söyleyelim. Bugün tabii konuştuğumuz tabii. yani vahşi yaşam bırakmaması ve iklim konusunda da çok ciddi bir Program. Neyse ama bütün sorunlarımız çözülüyor. Çünkü Time dergisini de iklim değişikliği yoktur diyen kok biraderler satın aldı. Bundan sonra çok güzel haberler okuyacağız. Bundan sonra iklim değişmeyecek. Ayrıca e, iklim değişikliği ve e, ak akli bozukluklarla alakalı da bir takım şeyler var. Nasıl bu hale geldik sorusunun cevabı olabilir belki. Bağlantıları kuran çeşitli akademik Güzelmiş. araştırmalar var. Özelleştirilip Günlerde de ondan bahsedebiliriz. Güzel konuymuş evet. bence. Evet tamam peki ee, Ben Can Tombil bu, bu haftaki açık Gazetenin sonuna geldik zaten biz Şimdi bir de iklim için yapıyoruz İklim içinin sonuna gelmiş bulunmaktayız Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşça kalın. İklim için Bir iklim adaleti güncesi Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Güçel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi oldum.